kardeşim Çok oldu. yaklaşık 180 kaldı. Değilmiş, eskiler hakkında Ne varsa birikti bak hepsi şu an aklımda Biraz da kirli hatıralar aslında şimdi farkına varmak gerek Hava karardığında bu aynı cadde aynı sokak lambasının altı Yürürken hangi sahte yüzler bana baktı Büyürken azaldık, sokaklar daraldı ve masaldan uyandık Kuytu bir mezarlık, elleri cebinde hayal kuran birkaç gençtik Karanlığına gömüldü herkes bu eski şehrin Kimse bu hikayenin sonunda demeyecek geçmişte Ne olduysa oldu boşver haydi hepsi geçti Çabalarsın bazen usanmadan, defalarca karalarsın kağıdı Kimse uyanmadan canın yansa da susarsın, üzüldü Duyarsalar bir hayal gerçek olur, bir kaçır sanarken dar gelir dünya sana zaman acımaz asla be. Artık çok geç ne yapsan da kahalar sahte. Biraz daha sabret, sonunda soğuk duvarlar eski bir hastane. Git herkes gibi dönmem asla de. Yaşamak öldürse de fazla acımaz bek. Bu gece yalnızlık fondit ve acılar sek. Ne olur yani sesini biraz fazla acı versek. Boğulduk boğulacağımız kadar Yolumda engeller hep bir gün yorulacağımı sanar Hepsi aynı kabusta tek başımayken taarruzdalar Can bir fanustayım yalnızlığa maruz kalan ruhum ablukada Hayal gücüm sanki çocukluğumun geçtiği bir avlu kadar Şimdi tam buradan geriye doğru aynına karat Ve bu hayal içinde düştüm yere havlu atarak Yerde kalan umutlar gibi hep kaçarak Büyüdüm, yaşayarak gördüğüm Yaşamak öldürür, yaşamak öldürür dünya Yarada kalan umutlar gibi hep kaçarak büyüdüm Yaşayarak gördüğüm rüya Yarada sönen sigaram gibi hep yaşamak öldürür Yaşamak öldürür